Merhaba, hoş geldiniz. İlk önce tipsiz sergisinin nereden çıktığını, isminin nereden geldiğini anlatarak başlayalım. En çok sorulan soru oydu. Tipsiz e, ismi Türkiye İşçi Partisi'nin ambleminden çıkıyor. Aslında benim bir küçüklük anıma, çocukluk anıma dayanıyor. Babam Türkiye İşçi Partisi'nin taraftarı olduğu zamanlarda ufak yaşlarında e, siyasete karşı bir ilgi duyuyordum ve o zaman gördüğüm bu görüntü hiç, unut, hiç unutamadım. E, tipin yazdığı duvarlara yazdığı sloganların sonuna siz eki eklerdi. Muhalefet veya diğer partiler. E, böylelikle tipsiz olurdu. Zaten tipin ambleminde de bir adam vardı şöyle. Şurada da gördüğünüz. O da biraz tipsiz gibiydi artık bilmiyorum ama güzel bir espri ee, olarak benim anımda kalmış anılarımda kalmış o yüzden bu sergiyi hazırlarken daha bittikten sonra ne isim vereyim diye düşünürken o adam hep benim adımı koy der gibi geldi bana o yüzden tipsiz koydum ama aynı zamanda ikili bir anlamı da var tabii grafik kökenli bir sanatçı olarak Türkiye'deki amblemleri yeniden çizmek ve demokrasi meselesinin yeniden tartışıldığı çok tartışıldığı günümüzde özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bu konuları araştırırken bu amlemler eşliğinde Türkiye'deki demokrasiye çok partili rejime nasıl geri dönüp bakabiliriz? Nasıl düşündürücü bir şey olabilir? Kaygısıyla bu sergi ortaya çıktı. Aslında amlemlerin hepsinde bir acemilik, bir e, grafik yönden Aceleye getirilmiştik. Bir yalap şaplık var. Geriye dönüp baktığımızda ve hepsini bir arada gördüğümüzde. E, tipsiz adını korken biraz da ona da çağrışım yapmak istedim. Tipografiye çağrışım yapmak istedim Plan gibisinden. Biraz e, isim çeşitli şekillerde birkaç şekilde yerini buldu. Bir sergi adı olarak belki güzel olmadı ama bilmiyorum. Tipsiz sergi olarak adı kalacak bunun. Ben kendim de öyle duyuruyorum zaten. Tabii bu görüntü olarak belgesel bir sergi, dokümantal bir sergi gibi duruyor ama öyle bir şey değil. Yani bu gördüğünüz her şey aslında birebir gerçek amblemler ve gerçek afişler. Ama o kadar da %90, %100 gerçek değil. Çünkü bunları internetin derinliklerinden bulabildiğim, araştırabildiğim kadarını çıkarabildim. Ve bunlar da çoğunlukla çok küçük, çok, küçük, çok düşük çözünürlükte dokümanlardı. Dolayısıyla ben bunları çizerken aynı zamanda biraz da yeniden çiziyor gibi oldum. Biraz katkıda bulunmak zorunda kaldım. Birçok şey e, muğlaktı. Özellikle afişlerde onların boyutları çok küçüktü. Onları bir de tekniklere uyarlamaya çalıştım. Amblemlerde parti amblemlerini biraz parti tabelaları anlayışıyla yapmaya çalıştım. Biraz tabela partisi ve parti tabelası ikilemini vurgulamak için. Tabelacı gibi elimden çizerek yaptım. Dolayısıyla bunları yaparken biraz da arkeolojik bir kazı gibi oldu benim için. Şimdi sizlere bunların orijinallerini göstereceğim. Ne kadar değişiklik yaptığımı da anlamanız için. Tabii bunların neden sanat olduğu, niye niye bunu yaptığımda sanat olduğu burada sergileniyor kısmına fazla girmeyeceğim. Yani internette bulduğum görüntüler gerçekten çok düşük çözünürlükte. Hemen hemen tarihin silinmiş olması gibi bir durum. Bir dönem Türkiye'yi yönetmeye aday parti olan Milliyetçi Demokrasi Partisi'nin horozlu amblemini hiçbir yerde bulamadım mesela, yoktu. Onu en son gelmesi beklenen arkadaşımın arşivinde küçük bir kokrasını bulduk, oradan yaptım. Dolayısıyla bu amblemlerin hiçbiri gerçekten olması gerektiği derecede yüzde yüz aynı değil. Dolayısıyla bunları vergi olarak kullanmaya kalkmayın. Ama aynı zamanda da benim açımdan hoş bir araştırma süreci oldu grafiker olarak. Burada şunu göremiyorum ama herhalde şöyle çizilmiş olması gerekir diye çizdim. İşte oradaki aslanlı amblemin elimdeki görseli belki 50 piksellik bir şey. Sadece kutular gözülmüyordu. Onların üzerinden tekrar geçmeye çalıştım. Yani bir sürü amblemde o sorunu yaşadım. Özellikle afişlerde de. Evet. bazı partilerin bazı partilerin hamlemlerinde değişimleri gözledim örneğin Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi bir noktada köylülüğü düşürüp Millet Partisi olmuş Cumhuriyetçi Millet Partisi daha sonra o parti herhalde MHP'ye dönüştü. Alpaslan Türkeş'in gelmesiyle filan. Enteresan parti amblemleriyle karşılaştık. Bir tane 9-5 geçe partisi var mesela. Ambleminde 9-5 geçe saat var. O enteresan geldi. Öyle bir şeyi nasıl düşünmüşler de yapmışlar. Herhalde çok Atatürkçe olduklarını göstermek için. Tabi sizin de arkamdaki neonlardan dikkat ettiğiniz gibi çok hayvan sembolü kullanılıyor partilerimizin amiremlerinde. Onlar da benim için, benim sergiyi bütünleştirmemde iyi bir araç oldu. O hayvanları çeşitli şekillerde kullandım. Arkanda hayvan portrelerini sergiledim sanki devlet adamları gibi, onların büyük neondan. Şuradaki bir işte Bremen mızıkacılarından esinlenerek demokrasi mızıkacıları oldu. Adalet Partisi'nin atının üzerine... Cumhuriyetçi Güven Partisi'nin koçu, onun üzerinde arkamdaki horoz ve ANAP'ın arası. ANAP derken tabii bu ülkeyi epey bir yönetmiş ve değiştirmiş bir partinin amblemi bile internette yok. Bulamıyorsunuz. Yani onun bile çok küçük bir versiyonunu buldum. Ondan yani işte en iyi şekilde çizmeye çalıştım. Afişlerde dikkat etmişseniz onlar, o, o konuda da fazla kaynak yok. Ama daha çok 50'ler 60'lar döneminden kalma afişlerin görsellerini bulabildim. Son 5-10 senede zaten afiş sanatı öldü. Artı billboardculuk başladığı için eski tipte güzel afişler yok. Yani klasik anladığımız dikine duran afiş yok. Artık tüm afişler yatay oldu. Onlardan iki örnek şuradaki e, ana. AKP'nin iki amilemini biraz değiştirerek yaptım. Onun orijinali burada gördüğünüz gibi fotoğraflı filan tam tipik bir billboarddu. Ben onu biraz daha çizim haline dönüştürdüm. Diğer afişlerde de hepsinde bir ufak tefekli değişiklik yaptım ama sloganları afişin genel tasarımını değiştirmedim. Yani benim yaşantım boyunca bu partilerin hepsinin ben açılmasına, kapanmasına, çeşitli... Ee, ...dönemlerde iktidara gelmesine, çeşitli dönemlerde muhalefette kalmasına şahit oldum. Dolayısıyla yani benim hayat hikayem gibi de bunların hepsini gördüm bir noktada. Belki biraz Demokrat Parti'nin afişlerine yabancıyım o zaman çok ufak olduğum için ama... ...bir şey gözlüyoruz ki 50'lerin 60'ların afişlerinde... ...yoksulluk, yokluk temalarının işlendiğini görüyoruz. Hep bir, hep bir şeyin bulunmaması gibi bir şikayet var. Ve muhalefetli iktidar onun üzerinden e, slogan üretmeye çalışıyor. Daha sonra 70'ler 80'ler arasında bir e, her gün kanların döküldüğü bir dönem var. O dönemin sloganları işte Kızıl Eşkiyayı MHP ezer ya da silah gidecek varış gelecek CHP'nin afişinde görüyoruz. Son dönemlerde artık daha çok demokrasi konusunun ağırlık bastığı ...sloganlar üretiliyor. Bunlar hepsi seçim afişleri. Tabi seçim dışında gelişen sloganlar da... ...bugünkü milliyetçiliğin gelişmesine paralel olarak... Iyice, ...iyice milliyetçi faşist sloganlar ortalığı sarmış durumda. Ama kendi tipografisiyle birlikte ona da dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Şimdi şöyle bir font kullanma şeyi çıktı. Önce yazılıyor sonra her şeyi bir yerinden yukarı kaldırıyorlar. Şöyle okuyorsunuz her şeyi. Hani biz milletiz, Türkiye'yi böldürmeyiz gibi bir şey veya neyse... Vay ya. Onun sonra aynısını Kızılay afişlerinde de gördüm. Kızılay'da kan ver işte 3 kişiyi kurtar falan diyor. Daha sonra bir bankanın afişinde bile gördüm. Şimdi öyle bir bu biraz grafiker, grafik kökenli olmanın defosu yani fontlara grafiğe dikkat etmek. Sonuç olarak 60 döneminin darbe dönemini... Hem biraz pas geçtik ama 71'i 80'i yaşadık. Bir sürü başarısız darbeler, bazılarını bildiğimiz, bazılarını bilmediğimiz oldu. Ama değişmeyen bir şey var. Tüm bu demokrasi serüvenimizde 300'den fazla parti kurmuşuz ama bu demokrasinin çokluğuna kaynaklanmıyor. Kaç tanesi kaldı? Kaç tanesi bugün yaşıyor diye baktığımızda işte Anavatan Partisi'nin bile amblemini bulmakta zorluk çektiğimiz bir zamanda yaşıyoruz. Belki 20-25 sene sonra böyle bir sergi yapıldığında veya insanlar internete baktığında bu ampül partisi de neymiş diye düşünebilir. Çünkü her, her şeyin bir sonu var Türkiye demokrasisinde. O nedenle gerçek bir demokrasiye bir türlü ulaşamadık diyeyim ve sözümü bitireyim. <gülüyor>